ne kadar insanın ittikası vera çoksa, o kadar hidayet alırsın ve Kur'an'ı öyle anlarsın, öyle söyler sana Kur'an-ı Kerim. Hem de sessiz, sözsüz, cihetsiz söyler. Hatta o hal gelir ki, bir fenalık yapacağın vakitte Kur'an'dan bir ayet sana okurlar. Birini kıymet edecek, çekiştireceksin değil mi? وَلَا يَعْتَ بَعْدُكُمْ بَعْدَىٓا derler. Bunu melekler yapar. Allah kulunu severse, bizatihi kendi ona ilham eder. Ya selam esmasıyla gelir. Evvela Ya Selam isması, arkasından emir yahut nehi gelir. Olur bu kullara çünkü biz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetiyiz. Allah'a pek kıymetliyiz. Şerefimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a bende olmaktandır. Şerefimiz ondan. İşte bu muttakiler yü'minûne bil gaybi, gayba iman ederler. Gayb bir mertebeye kadardır. Bir zaman gelir gayb perdeleri kaldırılır. Ne vakit ki ölmeden haber ölünür Allah'a teslim olunur. Mutu kable ente mutu sırrını fehmeyleyen haşrı neşri gördü bundan efayi suhur olmadan. Her şeyi görürsün. Ahiretin her bir remze dünyada bakidir ve caridir. Ne varsa ahirette. Allah bir numuneci dünyaya vermiştir ama görene körene. Ölümden sonra dirilmek işte revi geliyor ilkbahar. Ölü toprak dirilecek. Ölmüş rebatat yerlerinden fırlayacak, fışkıracak kalkacak, yeşil direcek ortalığı reygâre. İnsanlar da böyledir. Mahşer gününde hepimiz birer tohumuz Bizi toprağa ekecekler, toprağın içerisine. Bu dünyada ektiğimiz tohum altı ay sonra, yedi ay sonra verecek, ya üç ay sonra. Bizim öyle değil, Bizim işte ne kadar maşaallah kıyamet gününde her kabirde ekilen tohumlar ki biz tohumuz, içimizdeki nüvemiz, manamız meydana çıkacaktır. Ne taşıdık bugüne kadar dünya yüzünde? Nasıl dolaştık? İçimiz başka, dışımız başka. Müminler, müminler saadet ereceklerdir. Müminlere saadet vardır, selamet vardır, refah vardır. Necat vardır. imanının derecesine göre hak ona inam ı ihsan eder. Zahitlere cennet hurri gülman vardır. Aşıklara cemalullah vardır. Allah. Hiç kimse mahrum olmaz. Kafir de öyle. Herkes yaptığının cezasını görür. Kimseye zulm olunmaz. Hiç kimsenin hakkı kimseye geçirilmez. Dünya mahkemesine benzemez. Çünkü o günün hakim mutlakı Allah Celle Celal Hazretleridir.